103.1 Radyo Otlu'ndesiniz. Panoranın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay Dimeci ile Günün gazetelerine bakacağız. Günün gazeteleri tahmin ettiğiniz gibi dün yaşanan uçak kazasıyla ilgili. Ön sayfalarda kazayla ilgili ayrıntılar var. Biz de modern sabahlar ve Radyo Otlu olarak kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diyoruz. Gelişme var mı kazayla ilgili? Valla gelişme yok. 9 ölü, 84 yaralı diye. Üçünün yani son durum veriliyor. Dokuz, pilot olduğunu. Evet. Öğrendik. 9 hayatını kaybeden 9 kişiden 3'ünün pilot olduğu açıklaması var. Diğerlerinin isimleri de bugün açıklanacak. Evet. İsimler de belli değil. Uçağın neden düştüğü ne dair sadece tahminler dolanıyor ortalıkta. Zaten 2 üç ay sürer diyorlar. Bunun net. Kara kutunun çözülmesi mi? Yani evet. Net olarak işte incelemeni yapılması, uçağın incelenmesi. Ee, bir yandan bunun uçak düşüşü olmadığı yine ilk gelen bilgi sert iniş deniyor buna. Sert iniş. Yani bir patlama veya işte alev almadığı için o Bu da herhalde şey pilotların için. ustalığını gösteriyor son dakikaya kadar. Yani o yanarak e, sonuçlanabilecek bir kazayı engellemek evet. için uğraştıkları böyle belki de bu uğurda Hayatlarını kaybettikleri konuşuluyor. pilotaj hatasından bahsediliyor muydu dün? Bahsediliyor. 7-8 iddia var. Daha doğrusu ihtimal var. Ee, i̇şte bunlardan biridir. Diyerek. Motor düştü. Evet motor diyenler düştü. Diyenler i̇şte kuş var. sıkıştı. Ee, benzin işte, yetersiz. Benzin bitti. İşte acemi pilot yüzünden oldu. Eğitim pilotu yüzünden oldu falan filan diye. Ee, ama hakikaten bu e, havacılık dünyasında e, bu tür bir donanımı olan insanların ne kadar e, bilinçli olduğunu ben dün hissettim. Herhangi bir açıklama gelmedi. Yani bütün medyanın gazetelerde de bak o yönde bir sadece hani gazetelerin şeyi var, e, kendi yorumları ve açıklamaları var ama te i̇şte radyolarda, televizyonlarda uzun görüşü, evet birçok bir uzman işte birçok adam konuştu. Ama hepsinin söylediği şey aynı. Herhangi bir şey söylemek şu anda hani spekülasyondan başka bir şey değil. Kara ee, bekleyeceğiz. Evet, karakutuyu kutuyu bekleyeceğiz diye ısrarlı sorulara rağmen böyle e, durdular. Hakikaten o yönde de e, bir takdir edilesi bir dünya havacılık dünyası, sivil havacılık dünyası bir yandan, diğer taraftan senin de söylediğin gibi ee, kaptanların büyük bir başarıyla toprak zemine indirdiğini anlatıyorlar, Altın kurtardılar çizimde, ve yani. öldüler demiş Akşam Gazetesi. 3 ee, pilotu kast ederek 125 yolcu sağ çıktı. Leyinen uçaktan bir diğer haber. Onun dışında işte isimlerinde bugün Hollanda makamları tarafından açıklanacağı söyleniyor. Herhalde gün boyunca esas rahatsızlık yaratan ölü var yok. Ee, şu kadar var şu kadar yok rakamın değişmesi bir türlü netleşmemesi falan gibi oyuncu açıklamaların tutarsız olması genel olarak kamuoyunda bir rahatsızlık yarattı. O da rahatsızlık yarattı. İlk gelen haber e, herhangi bir can kaybının olmadığı kaybı yönündeydi. Ee, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Yanılmıyorsa yaptı o açıklamayı. Ondan sonra öğlen saatlerinde de can kaybı olduğu haberi geldi ama şöyle bir şey varmış ben de dün yeni öğrendim. Hani uçak Hollanda'da bu olay gerçekleştiği için herhangi bir şekilde siz gidip müdahale edemiyorsunuz. İşte yani Türkiye'den, Türk Hava Yolları uçağı olsa da herhangi bir işte inceleme yapma hakkınız yok. Evet, Hollanda'sın içerisinde. olduğu için. Oradan gelen açıklama sabah saatlerinde can kaybı olmadığı yönündeymiş. Ha yani O, o açıklama açıklamayı yansıdı. aktarıyor sonuçta. Evet, evet, öğlene doğru da işte bir Hollanda televizyonu 5 ölü olduğunu söylemiş bu kazadan sonra. O da yine öğlen saatlerinde bizim basınımıza işte bu şekilde o açıklama resmi açıklamaya yansıdı o sürekli değişen haberlerin kaynağı da, da. yani öyle de denebilir ama hani bir, bir iletişim şeyi de var aksaklığı da var bildiğimiz anladığımız kadarıyla onun dışında ee, tabi uçakta olan isimler bu arada kesin yolcu listesi de açıklanmadı aslında yani yolcu listesi var ama uçağa kimin bindiğinin listesi de yokmuş bu da gelen bir haber Hani, Hayır yani o biletlerin üstündeki isimlerden yola çıkarak hazırlanan listenin ne kadarı uçakta yer alıyor evet, evet, o bilinmiyor. Evet o da belli değil. Ee, o yüzden hani olasılıklar da var. İşte Lahye ee, ne? başkomiserin eşi. Bakayım. Evet Oğuz Kaban'ın eşi de uçakta mıydı? Uçakta değil miydi? O da belli değil. O da gazetelerde yer alıyor. O yüzden değişik iddialar var. Bilmiyorum bu uçak kazalarında da şey var. Ee, galiba... 3 ay geçtikten sonra gündemden de düşüyor. İlk başta hani böyle manşetlere taşınıyor. Ama daha sonra gündemden düşüyor. Unutuluyor gibi bir şey oldu bende. Düşünce oldu. Mesela Atlas Jet'in niye düştüğünü... Isparta'daki o kazanın niye düştüğünü... pilotaj hatası resmi olarak söylenmedi. Mesela neden düştüğünü hala bilmiyoruz. Dün de konuştuk da. Bir de uçak kazalarının ilginç tarafı... Bu herhalde uçağın ebadıyla ilgili yarattığı şey. Yani mesela çok olmadı üstünden çok geçmedi işte biz bayram tatilinde trafikte günde 30 ölünün haberini evet. okuyorduk onu üzülüyorduk ve bir koskoca bir uçağın düşüp de yani tabi burada sayılar üstünden böyle teselli bulmanın çok doğru olmadığını farkındayım bunu söylerken de yani böyle bir uçak kazasının sadece e, dokuz canla sonuçlanması evet. aslında bir taraftan şaşırtıcı hani sanki e, bunun trafik kazalarındaki canlarla karşılaştırılması doğru olmaz ama yani bir günde çeşitli 3-5 tane kaza biz yeri geldiğinde iki arabanın çarpışmasından bu kadar. Evet. Ölü sayısıyla karşılaşmaya Alışmış bir ülkeyiz. Dediğin doğru biraz şeyden galiba hem uçağın büyüklüğünden kadar haşmetinden bir yandan. Her ne kadar böyle sivil havacılık artmış da olsa her yere insanlar uçaklarla gidiyordu olsa demek ki o içten içe şey, o korku devam ediyor insanlardaki. Uçak kazaları hala trafik kazalarından daha büyük kazalar olarak. Göre. Bir de belki de hani bunları uzmanlar kullanıyor. Hani otobüsü ehliyeti olan herkes belki kullanır hmm. falan diye düşünüyoruz da bu pilotluk. Ayrı bir mertebe ayrı bir eğitim olduğu için mi böyle bakılıyor onu da tam bilmiyorum. O, o da var bence etken olarak bir yandan da e, daha az kaza olduğu için de aslında haber olarak daha net bir şekilde önümüze çıkıyor olabilir. Bir de en başta söylediğin gibi haşetli bir e, ne denir ulaşım aracı olduğu için hani o uçağın işte hepimiz gördük dün, televizyonlarda bugün gazetelerde de var. Üçe bölünmüş. Üçe bölünmüş üçe. hali gerçekten hani etkileyici. İnsanı daha çok üzen bir görüntü. O yüzden de daha çok yansıyor anladığım kadarıyla. Gerçekten de gün boyunca umutla bekleyen insanların yaşadığı acı da ayrı. İşte, evet. E, tamam kayıp yokmuş falan hissiyle bekleyip ondan sonra kayıpların olduğunu yavaş yavaş duymak o sırada eminim çok yoğun iletişim Problemleri de yaşanıyordu. orada evet. sevdiklerinin sesini duymaya çalışmak falan gerçekten de travmatik bir şey yaşanmış. Bu arada Hollanda şey makamları da e, geçici bir vize birimi kurmuş. Ha, hemen yakınlarına gidebileceği, bir... evet, yakınların gidebileceği bir ortam işte pasaportsuz vizesiz yakınlarını götüren. Ayrıca Türk Hava Yolları da ek bir sefer koymuş hemen saat 15'te yanılmıyorsam. O tip organizasyon gerçekleştirildi. Başarıyla Ama bilgi akışında galiba sorun var. Onu da bugün herhalde netleştireceğiz. Netleşir büyük ihtimalle. Hollanda'dan gelen bilgilerle ilk gelen bilgiler ne kadar çelişecek ne olacak diye. Ee, bugün herhalde her şey belli olacak. En azından hayatını kaybedenlerin isimleri belli olacak. Bu konuyla ilgili gelişmeleri gün boyunca Radyo 2 Haber'den takip edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Biz günün gazetelerinden diğer haberlerin izini süreceğiz ilerleyen dakikalarda. Ama önce Mary Whatever is Wrong With You radyonuzda. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, ay, ay, dın, dın, dın, dın. Günay, ay, ay Radyo 2 Nesil'in Sponor'a da sunduğu sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Uzun bir süre boyunca stüdyonun yerini aradık. Aramızda öyle tartışmalara falan dalmışız, iyice kafamız karışmıştı. Neyse bulduk profilin başına geçecek buluşsunuz efendim. E, e, Siz, sizin şeyiniz olmasa John Nash takıntınız <gülüyor> bulacaktık. <gülüyor> Yok orada değil burada. Aa bundan sonra John Nash'e gideceksin ya sana. Fifty Ege ne oldu? Fifty Ege şey oldu ya 50 biliyorsun bırakmış artık müziği. Alafifi Ege, Alafifi Alafifi olmaz zaten de sen duymadın herhalde beri. 50 müziği <gülüyor> mi bıraktı? Fifty kapatmış dosyalarını. E ne yapmış? Ne bileyim. Herhalde o şeyi oynadıktan sonra... Var <gülüyor> mısın yok musun? Daha sonra talihli kapananlardan. Talihli kapan Alafifi de başka başka şeylerde de kullanılıyor. Seninle olmaz. Flakap olarak. E, olmaz. Ne? John Nash'e gel bence. John Nash'ta kimsenin kullanmadığı bir şey. Bence hiç tutmayacak ama hadi John Nash'e olsun. <gülüyor> Birazcık da bunu deneyelim canım. İnsan 35 yaşından sonra... Takma isme yönelirse böyle şeyler yaşar tabii. Buyurun efendim. Aniden öfkelenmemen benim çok hoşuma gitti doğrusu. Ege. Teşekkür ediyorum. Çünkü Amerika'da yapılan bir araştırma ani öfke kalpte elektriksel dengesizlik yaratıyormuş. Ve doğrudan nanaykart. Ama bunu şimdi araştırmaya ne gerek var ya? Sinirlenip kalpten ölenler değil mi bu? Filmlerde bile görürsün. Sen sen... Diye. Hayır o işte sinirlenip... Her sinirlenen de ölüyor mu canım? Kalbe vuruyor işte ya. Ani ne kadar ani sinirlendiğine bağlı. Yavaş yavaş sinirleneceksin anladığım kadarıyla. Ha, yani birini sinir ederken de onu eğer gerçekten öldürmek istemiyorsa gıcıklığını yavaş yavaş yavaş Yavaş arttıracaksın. yavaş. Ama eğer hakikaten nefret ediyorsan birinden ve böyle yani ölsün istiyorsan Böyle bir plan manyaksan... Anında sinirlendireceksin. Anında sinirlendireceksin anladığımız kadarıyla. Özellikle mesela bir futbol maçı ani kalp krizini tetikliyormuş. Yine yapılan araştırmaya göre. Herhalde oyuncularımız sinirleniyor? O Seni gol kaçar mı bilmem ne falan diye. Hiç daha bağıramadan nasıl böyle diye bağırmadan ilk kelimeler ağızdan çıkarken tak. Tabi ani kalp krizinin birçok sebebi var ama e, en önemli sebeplerinden birini Sinirsel. Katı, sinirsel olduğu ortaya çıkmış. Lütfen sinirlerimize... Ne yapalım? Hakim olalım. Bravo. Ne kadar Bravo. güzel bir lafımız vardı ya. Ne? Eskiden hep o konuşuluyordu yani sinirsel sinirsel deniyordu. Şimdi psikolojik deniyor onun yerine. Aynı şey değil mi aslında ya? Aynı şeydi sinirsel daha şeydi. Psikolojik çok teknik terim. Bir de herkes söyleyince sizinki tamamen psikolojik. Onun yerine daha böyle bir kuşak öncesi şey diyordu. Sinirselmiş rahatsızlığı. Sinirselmişti. Ne kadar güzel bir açıklama. Daha Ben şimdi... bundan sonra bunu kullanacağım. Neyi sinirsel mi? Hı hı. Sinirsel biraz. Tamam. Sinirsel de şey gibi ya. Böyle şimdi belli bir zaman geçtik, geçtiği için herhalde öyle hissediyorum da. Bir zamanlar çok popüler olmuş da tekrar hayatını getiriyor musun gibi. Mesela Harold yani falan gibi bir şey. Ha çok zorlama mı olur? O yüzden tehlikeli de olabilir sinirsel. Bir de ha. anlaşılmazsa Anlamazsın. Anlamazsın. Hem Fahir hem Oktay olmaya çalıştı. <gülüyor> <gülüyor> Ege genç yaşta hem Fahir hem Oktay olarak büyüttü. <gülüyor> Aa, madem psikolojik dedin, sinirsel dedin... ...alsana sinirsel bir araştırma. Buyurun. Ee, aslında hani bir takım korkularımız var ya... ...o korkuların sebebi yanlış algıymış. Tamamen sinirsel. Tamamen yani. sinirsel. Kaliforniya'da yapılan bir araştırma... ...yükseklik korkusunu, akrofobi... E, ...dikey boyutları... ...yanlış değerlendirdikleri olduğu için... ...bu korkunun ortaya çıktığını... Ne, ne kadar yanlış değerlendirecek? Ben de korkuyorum bazen çok yüksek yerde. Şimdi bazen onu... ...nedense... Ee, yapıyorum da. Ne şey yapıyorsun? mesela hani şurada park yerine giderken o kaldırımın e, ince taşın üstünde yürüyorum mesela. Hm. Şey diye de düşürüm. Bu 300 metre yükseklikte olsaydı niye böyle yürüyemiyordum falan diye düşünüyorum şey olarak. O şimdi ben. Cevabını bulamıyorsan ben sana hemen söyleyeyim. Yükseklik korkusu <gülüyor> mı, sinirsel mi? Hayır bence 100 metre yüksekte olsaydı düştüğün zaman. ...belki de parçalanacağını düşünüyorum. Öler diyor. Diyor. Evet. E işte tamam, yani o da yükseklik korkusu değil mi? Düşme korkusu mu nedir artık bilmiyorum da... ...yani orada dikeller şeyler devreye girmiyor. Yani oraya sincap da koysan yüksekten korkar... ...herkes korkar yüksekten. Şöyle bir aşağı bakınca korkarsın. İşte öyle bir şey yokmuş. Hmm. Yüksekte mesela... ...eğer yükseklik korkusu olanlar... E, ...şeyse, yoğun bir şekilde bu korkuyu hissediyorlarsa... ...o mesela baktıkları yerden... O yüksekliği daha yüksek görüyorlarmış. Dikey mesafeleri olduğundan daha yüksek gördükleri için bu korku oluşuyormuş. 100 metre 200 metre gördükleri için mi korkuyorlar? <gülüyor> 100 metreden bir şey olmaz da 200'den düştüğümde var ya. 43 kişiyle yapılmış bu araştırma da şey merak ediyorum ben ya. Bu araştırmayı yaptıktan sonra ilk sonuçlarını bu deneklere veriyorlar değil mi? Bu 43 kişiye veriyorlar. Hayır yani denekler sonradan alırlar. Sonuçlar açıklandı mı diye giderler mesela. Yani gazeteden okuyorsa çok ayıpmış bu 43 kişiye ya. Ha, doğru. Yani bence ama bazen onlar neyin deneyi olduğunu da bilmiyorlar. Bir şey açıklanmıyor onlara. Yani e, şey yapmamak için adamları e, yanlış yönlendirmemek için mesela şey diyorlar. Buradan aşağı bakınca fareyi görebilecek misiniz falan diyorlar mesela. Onlara da diyorlar fareyi görebildiniz, göremediniz falan filan. Halbuki o sırada başka şeye bakıyor olabilirler. Onlar evlerine şey diye gidiyorlar. Fareyi gördüm bana çikolata verdiler diye gidiyorlar ama o sırada başka bir şey araştırılmış oluyor. E ya fare korkusu varsa ve o yüzden gidemiyorsa? O, o adamla daha araştırmayı... Doğa çok çikolata yarım <gülüyor> Daha daha devam ediyor. Mesela devam. kan verene şey verilir ya bir meyve suyu. He. Bu araştırmalarda da çikolata. Heee. Fındık falan bir şeyler veriliyor. Çok güzelmiş ya. Denekler önce bir köprüden geçerken veya dönme dolabı binerken ne hissettiklerini anlatmışlar. Sonra 14,5 metrelik binanın yüksekliğini aşağıdan yukarıdan tahmin etmeleri istenmiş. Bir kişi hariç hepsinin tahmini gerçek ölçüden çok fazlaydı. Neyi gösteriyor bu? <gülüyor> ben de tahmin edemem. Ben yükseklik korkusunu gösteriyorum yani. Ne, neyi tahmin ediyorsun? Ne bileyim yüksekliğini. Sen şu bizim radyonun binasının olduğu yere çıksa kaç metre dersin? Ben çıkmama gerek yok şuradan şimdi gözümle canlandırıyorum ne bileyim ki kaç metre <gülüyor> nasıl nasıl ölçülür yani İşte tepeye çıkarıyorlar seni onu mimar güzel yapar <gülüyor> yani mimar yapar inşaat mühendisi güzel yapar mesela şey gitsen şimdi şeye ne derler şu mimarlık kantinde çizgileri çizsen orada çizim yapan adamlar sen haral diye çizdiğin çizgiyi kaç santim olduğunu üç aşağı beş yukarı ölçebiliyorlar öyle bir şeyleri var artık meslekten gelen. A bu 3,5 buçuk santim falan diye iddiaya girerler tuttururlardı ama ben nasıl bileyim biz zaten onu şeyle ölçmez miyiz? 7 katlı binada nasıl işte, diye düşünmez miyiz? Evet, evet yani. ya ben de öyle bana en tepeye çıkarsalar beni o kadar bir bakar mısın aşağıya kaç metre burası falan diye bir bakar kaç katlıydı bu bina? Diye. Böyle bir soru hiç benden neyle, iyi denek olmaz ha iki buçukla mı çarparsın? Üç, üç müdür? İşte, tamam yüksekliği. Şey üç üçle İşte işte öyle. Zemin falan falan. 20-25 diye öyle bir şey. Şimdi aşağıdan tahmin yapanlar, daha doğrusu ilk başta yukarıdan tahmin etmişler, Sonra denekleri almışlar. Hep beraber aşağıya inmişler. Oba. Alttan bakınca daha doğru tahminde bulunmuşlar. Ne demek oluyor bu? Onu da bilmiyorum ama yükseklik korkusu en fazla olanlar yüksekliği aşağıdan 3 metre tepedense 12 metre fazla tahmin etti. Yani yukarıya çıkınca daha fazla korku oldukları için daha, yüksek, daha yüksek algılıyorlar. Bu ortaya çıkmış. O yüzden ...yukarıdan tahmin ettiğimiz bir şeyler... ...bir 12 metre düşün. Şeyi hesaba katmamışlar herhalde... ...yukarıdan bir şeye bakarken... ...ne bileyim şöyle hani... ...şeyden bakarsın ya... Hı. ...sıfırdan bakıyorsun yani. He. Ama aşağıdan bakarken biraz çekilerek... ...bütün resmi görme şansın var. Yukarıdan öyle bütün resmi göremediğinden... Aa, doğru söylüyorsun bak. Bunları ben düşünmeseydim keşke de bu araştırma yapan kardeşler düşünseydi. Ama boş ver. Onun da bir ekmek var. O da bak. bir araştırma yapıyor canım o Allah da bir Allah da. Kimsenin parasında gözümüz yok. <gülüyor> Yani şey olsaydı. <gülüyor> ne? Ee, yükseklik korkusu böyle böyle yukarıdan aşağıdan fark olduğu ortaya çıktı. O yüzden radyo tüfe maaşlar geriye indirilecek olsaydı bize batıyordu da şimdi ne olacak yani. <gülüyor> Bu istediğiniz sonucu açıklayın. <gülüyor> Biz konuşuruz birazcık konuşuruz ondan sonra geçeriz arkadaş demiş. Koray mail ya. <gülüyor> ne diyor? Yukarıdan ve aşağıdan bakıldığında yükseklik oranlarında ortaya çıkan farklar yüzünden önümüzdeki dönemde... Böyle böyle olacaktır. Çalışmalarınızda başarılar dilerim diye bir şey olsaydı, o zaman ben işte sesimi yükseltirdim, atta çıkıp yukarıdan da şey anlattım. Bak Koray şimdi buradan bakabiliyor musun? Bir ben böyle ama aşağı buyurun aşağı gelirim, buyurun aşağı Orhan'ı da alırdım. O kararı verdikten sonra ondan dönüş yok. Da i̇nşallah dinlemiyordur Koray. İyi bir de fikir vermiş oldun. <gülüyor> böyle bir araştırmayı o yönde kullanabilir. Bu arada İsveç'te bir e, kraliyet ailesinde bir gelişme var. Hemen onu da verelim. Vaktimiz çok az kaldı ama jimnastik öğretmeniyle hayatını birleştirdi İsveç Veliaht Prensesi Victoria'yla. Ne anladın? <gülüyor> <gülüyor> Bak, veliaht prens mi jimnastikçiyle evlendi? Prenses mi jimnastikçiyle evlendi? Hayır. prenses Victoria. Victoria jimnastik öğretmeni Daniel'la evlenmiş. Saray cimnastikçisi mi? Ee, saray cimnastikte olmuş çünkü spor eğitimi vermesiyle başlamış bu ilişki. Spor eğitimi veriyormuş öğretmen. Ondan sonra gel zaman git zaman aralarında bir yakınlaşma bir elektrisiti ondan sonra da evlenmeye karar vermişler. Öğretmen öğrenci ilişkisi aşka dönmüş 7 yıllık ilişkinin ardından. Bence daha önce dönmüştür de. Daha önce dönmüştür ancak saray içinde konuşulmaya başlaması falan 7 yıl desen ne demek bu ya? sağlıklı temeller üstünde kurulduğunu da söyleyebiliriz herhalde. Nişanlanmışlar daha ikili 2010 yazında böyle kraliyet ailesi olduğu için mi bu kadar erken hareket ediliyor? Nişanlanıyor 2010 yazında da evlenecekmiş. Ne kadar bir buçuk sene mi var 2010 yazında? Hacenemiz yok demiştir herhalde ya. <gülüyor> Bilmiyorum ki ya. Askerliğini mi yapacak acaba şey? Yok öyle bir şey. Miraziz Victoria babası kral 16. Kral Gustaf'ın ardından tahta geçecekmiş. İsveç kralında böyle şey anmış olduk. İyi, tamam o hakikaten de, cimnastikçi kral görmek istediğimiz şey. Aa kral oluyor şimdi değil mi? bu kral, kral oluyor falan. ama neydi ona bir isim veriliyordu ben. Kral vekili olur. Kral vekili. İmza yetkisi olur da vekalet değil de mi? mesela şey de öyle. Ne derler? Ee, kral Philip de öyle. Şey mi? Yani şey e, asil kandan asil kanda da demeyelim de ona. Kraliyet kanından gelen değil. Damat He. damat kral oluyorlar yani öyle diyelimiz. Damat kral, gelinin kral kraliçe falan gibi duruyor. E karanlık tarafın şey dediklerimi, bulanık kan dediklerimi. Yani söz şeyde olacak. Kraliçede olacak. Bundan sonra. E ne oldu o zaman o krallık ne? Kral işte şey Filip'le ava gider. Böyle bir şey var yani. Nedense kral kraliçe deyince kral daha sözü geçen gibi şey buluyor, değil Böyle mi? Öyle olması o... gerekiyor ama işte şeyden bakınca nelerler. Son yıllarda oldu bu da. Kadın erkek eşitliği falan filan aristokrasiyi de çok etkiledi. 70'lerden sonra, feminist hareketten Tabii. sonra bu denge sağlandı. Asikolçi şey filmleri var işte. Dedo, Virgin Queen falan filan. Onlar hmm. da tek başlarına gayet güzel. Zaten onlar önce olmuşlar. Öyle e mi? En <gülüyor> başta kadından kraliççi olur mu falan demiş insanlar. Kadından kraliçe olmayacak kimden kraliçe olacak diyerek de şey yapmışlar. En güzel cevabı vermişler. Cevabı yapıştırdıktan sonra da bu böyle biline diyerek fermanı yayınlamışlar. Bir yastıkta kocasınlar diyoruz. İsveç... Mutlaka diliyoruz ve gerçekten, gerçekten de jimnastikçi olması güzel. Bu adam yani öbür gün kral olup da tören kıyafetlerini giydiğinde. Çirkin görüntülerle karşılaştı. Titan içinde hakikaten bir kralın bir prensin nasıl görünmesi gerektiğini de dünyaca görmüş olacağız. Ama öyle oluyor zaten. Hiç bugüne kadar gördüğümüz taytın içinde gördüğümüz rahatsız edici Kral şey var mı? E giymiyorlar. Biliyorlar görüntüyü. Takım elbiseyle kral diye dolaşıyor. Öyle espri mi olur ya? Onun Doğru. yerine giy taytlarını böyle ufak etek giyip bir tane ufak kılıç as. Ben zaten giyiyorum diye açıklarsın. Yani yarın öbür gün sarayın içinde bir düello olduğunu düşün. Merdiven kenarlarında çık çık çık <gülüyor> çık çık çık çık. oradan avizeye tutunarak falan. Bunu hangi kral yapabilir? Prens Charles mu yapabilir yani? Yarın öbür gün kral olduğunda. Filip mi yapabilir yoksa bu jimnastikçi mi? İşte tam istediğimiz kral sonunda devreye girdi görev başına tahta oturuyor. Umudumuz İsveç kralı adayı o zaman. Hakikaten çok güzel olacak ya. Umudumuz Hakikaten olur. çok güzel olacak yani. Ben ne? istiyorum İsveç kralı ile var mı şöyle bir tatlı bir prens şöyle bir kılıç tokuştursalar. Ha ülkeler arası mı? Ülkeler arası. Şöyle sarayın merdivenlerine çık Niye ya. yapılmıyor hakikaten o ya? Aslında bak çok güzel fikirmiş. Güzel, çok güzel böyle bir şey organize edilebilir. O filmlerden de kalmadı ya. Swashbuckling filmleri diyorlar. Bir zamanlar vardı o. Böyle hmm. ince kılıçları oluyor ya onların. Hı hı. Çik Diye şey yaparlar merdivenin kenarından. Yok perdeleri tutularak böyle giderler. Sonra kılıcı büyük perdeye saplayarak yavaş yavaş aşağı inme. Valla çok haklı kalır. Hani. En son güzel. Karayip Korsanları'nda biraz yaklaşılmıştı. Olmalı. 3 silahşörler vardı 10 yıl öncesinin filmi. 10 yıldır kılıç görmedik. Daha yani. eski şey vardı. Neydi o John Malkovich ile Ken gençlik yılları... Close. Neydi ya o filmler? Orada var mı güzel kılıç? Var canım. Da Dangerous Minds. Dan onu da sonra tekrar çektiler. Dangerous Minds değil da ya. Dangerous... Dan bilmiyorum. Onu da içini boşalttılar zaten. Sonra yeniden çektiler. Kılıç Kılıçları mılışları ortadan kaldılar. Her şey ilişki üzerine gidiyor. Bugün davetiye veriyor muyuz? Şey, Veriyoruz. İyi o zaman kılıç filmlerini soralım bugün. Süper. Çok güzel oldu sevgili dinleyiciler. Havadan yarışma çıktı mı? mi? Günaydın. Günay aydın ay, dın dın dın Günay aydın Günay aydın ay, İyi kalbi insanlar Falarını sunduğu sabahlar devam ediyor Yarışmamız başladı Kılıç şakırtılı filmleri soruyoruz Telefonumuz 210-30-30 Hemen bir dinleyicimiz varmış Hattımızda başlayalım sohbetimize Günaydın Günaydın Kimle görüşüyoruz? Ahmet Bey'in Merhabalar Ahmet Bey Neredesiniz şu anda? Şu an yoldayım Yoldasınız Nereye yolculuk? Ee, okula Okula Evet Öğretmen misiniz Ahmet Bey? Yo, araştırma görevlisiyim ben Araştırma görevlisiniz Yıllardır araştırıyorsunuz gibi sessizde bir olgunluk var <gülüyor> Teşekkürler Ama aynı zamanda bir öğrenci heyecanı da, da var Derslere Yok, de giriyor Derslere girmiyor musunuz artık Yani da evet, bitmek üzere Ha dersleri Öyle de bitirmek üzere evet. Ama ders bitmez Ahmet Bey Ders evet, bitmez Peki efendim kolay gelsin Ahmet Bey hiç elinize kılıç aldınız mı hayatınız boyunca Tabi canım Almaz olur muyuz Hastasıyız hatta yani Nasıl aldınız ya? Nerede aldınız? Bir de nasıl bu kadar tereddütsüz? Tabii canım. Tabii, Tabii aldım Nasıl? Şimdi kılıcımız var oyuncak. Zaten onlar standarttır da. Evet. Hani normal kılıçlardan falan da almışlığımız var. Nerede aldınız? Nasıl bir imkan oldu da hayatınızda? O, e, arkadaşların hediye ettiği kılıçlar falan da böyle. Hani şey ne bileyim yılbaşında filan şaka gibi kılıç alırlar filan. Netif arkadaşlarınız var. <gülüyor> <gülüyor> kılıç kalkan ekibiniz var. Yani, güzelmiş <gülüyor> evet. Peki hangi film var aklınızda? Şimdi Karayip Korsanları filmi var. Güncel olduğu için filan hiç olmaz. Hemen gelecek diye. Doğru. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Oldu. Teşekkürler. İstemizin başına yazdık. iyi günler diliyoruz. İyi günler. Size. Sağ olun. Sağ olun. Oktay Bey diğer yaşmacıları almadan hangi filmle davete veriyoruz? Onu söyleyelim. Bir... söyleyelim. Şimdi cumartesi günü Afmc CEPA salonunda gerçekleşecek. Sen söyleyene kadar. Hayda. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Hu hu. Alo. Merhaba Hı. hanımefendi. Tereddüt ettiniz. Ay ben anlayamadım çünkü benimle konuşup konuşmadığınızı. Ya Benimle konuşuyordu aslında tam o sırada siz aradığınız için sizinle konuşmak istedik. Peki o zaman. Kimle görüşüyoruz <gülüyor> efendim? Ebru ben. Ebru Öztürk. Ebru siz aldınız belinize iç kılıç. Hiç almadım aslında. Hoşlanmam ben ama bir erkek kardeşim var. O çok sever. Peki, ee, böyle oyuncak sahte kılıçlarla onunla işte normal bir şekilde. Hoşlanmam diyorsunuz da iki erkek sizin için bir düelloya tutuşsa sizin gözünüzün önünde. Size de sormuyorlar. Aynası hoşunuza gitti daha birinci dakikadan. Size de sormuyorlar. Yani Ebro, bak senin için dövüşüyoruz. Birimiz gidecek, çekip gidecek, ötekine sen de razı olacaksın falan diye öyle bir hak da sunmuyorlarsa ne hissedersiniz? Daha doğrusu şöyle soralım. Evet, kılıçla ya. mı düello istersiniz yoksa daşla mı? Yok kılıçla. Kılıçla. Ya. İstemikle anda... kılıçla. Daha asil sanki değil mi? Ama istersiniz değil mi böyle bir düello olsun sizin için? Ya isterim. Ya. <gülüyor> hiç hoşlanmam falan diyordunuz. Bu imkanı yaratmaya çalışacağız Ebru Hanım size. Hiç. Ama kılızi alan ben değilim ya eline. Peki hanımefendi <gülüyor> hiç bugüne kadar kavga edildi mi sizin için Ebru Hanım? Edildi mi? Hı <gülüyor> hı sizin için. Yani bilmiyorum. Şimdi bir şey söylemeyeyim. Yumruk yumruk ya canım kılıçları çekilmesi yok. Yok yok. Kaldım. Hayır, hayır, öyle bir şey olmadı Peki çeki ki. çekişme oldu mu? Ebru benim olacak falan diye. Ay ben duş aldım. Soru... <gülüyor> hayır yani bu yönde bir yaşadığınız bir şey yoksa biz ve Ay, mutlu hiç bir şey yok. mutlu evet. olacaksanız biz Ege ile bunu şey yapabiliriz, sağlayabiliriz. Ooo yani, süper. Hani mesela Hasan İbrahim ne dedin falan filan ya böyle bir yeter yani ki siz ben... mutlu olun Ebru Hanım. Veya Teşekkür ederim e... ama ben şimdi bu sabah sizinle konuşunca zaten mutlu oldum. Aman ne kadar güzel siz basit şeylerle mutlu oluyorsunuz biz evinize eskrimci gönderecektik salonun ortasında. <gülüyor> bu Osmanlıciğ. Sağ olun o kadarını almayayım Peki efendim hemen alalım cevabınızı. Ee, zorro. Zorro bak ne kadar güzel. doğru Teşekkür yani ederim efendim. Evet biz dinlerken direkt aklıma o geldi çünkü. Peki efendim zorro. Sevginiz var mı Ebru Hanım bu arada o kadar konuştuk ya da neyim? Evrim... Efendim? Ya da evli misiniz? Sevgiliniz var mı? Sevgilim yok. Evli de değilim. Hmm, zorunuz da yok. Yani hiç var, yok. <gülüyor> Peki efendim. Biz ona, ya iki tane kılıçlı bulacağız ya bir tane maskeri bulacağız sizin için. Sizin gününüzü gün edeceğiz. Hiç merak etmeyin Teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Elimizden geleni yapacağız. <gülüyor> Teşekkürler. İyi günler diliyoruz. Bu Daha arada bi bir hatırlatayım ben. Tokyo Gore Police 28 Şubat Cumartesi ve Darfur için söyle yine aynı gün. 21.30'da if Ankara kapsamındaki filmlere davetiye veriyoruz. Ve Panora'dan çok güzel branş vereceğiz. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Merhaba ben Erman. Erman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu an Erman Bey? Şu an iş yerine giriyorum. İş yerine o, giriyorsunuz. giriyorum giriyorsunuz. Peki efendim hemen alalım cevabınızı. Ee, Dartanyan serisi vardı aslında. Dartanyan ve kızı diye bir seri vardı. Benim Ar aklıma o geldi. Dartanyan 3 silah şöllerin arasındaki Dartanyan'dan bahsediyorsunuz evet, değil mi? Onu, Şahsi Dartanyan değil <gülüyor> mi? Şahsi Dartanyan spin-off mu yaptı sonra Dartanyan? <gülüyor> E onun Malkoçoğlu gibi seyircilerini yapmışlardı Şöyleydi galiba zaten Bunlar 3 silahşör Ben yanılıyorsam dinleyicilerimizden konuya tam hakim olanlar düzelsinler. Bunların arasında Dartanyan giriyor 4 tane var aslında Dörtüncü oluyor dördüncü. En başta bu Atos Portos, Aramis buna böyle Aramis. şey yapıyorlar falan Hatta Dartanyan Soylulardan biriyle Hamhum, olup ve Dartanyan'ın kızı da Asil kanı taşıyor falan gibi bir durumlar var da Doğrudur, o Doğrudur. Serilerde... Yapar diyorsunuz yani <gülüyor> <gülüyor> O serilerde hep bunlar anlatılıyor Kral şeydi galiba dershanenin. Evet, öyle. biz de öyle duyduk. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz efendim, görüşmek üzere. Rica ederim, iyi günler. Hatta bunların bir tane şey vardı ya, Gerard Depardieu'nun falan oynadığı hmm, film evet. vardı böyle, çok etkileyici sahne vardı tüfeklerle ateşe bakmadan falan sevdi. Çok güzel filmdi. Onu birisi anlatsa ya bize. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Eda. Eda Hanım sizin için çok kılıçlar şakırdadı diye duyduk biz. <gülüyor> yok yok öyle bir şey yok baya. Ben evliyim bu arada. Önce dur söyleyeyim de. <gülüyor> Niye şakırdatmadan mı evlendiriyorsunuz? Eş, <gülüyor> Eşiniz zaten şakırdatıp şakırdatıp bu kendilerden senin için diye atmış kapanırdı. Siz de bundan etkilenmişsiniz. Evet ya valla öyle oldu yani. Ödebilirim. Daha nişanlılık döneminde her gün elinde bir kafayla geliyor <gülüyor> Efendim, bu eve hiç evet. boş gelmiyor diyerek sevinmiş Eda Hanım. Evet, benim evlenmek kolay değil o kadar. Belki Eda Hanım, hangi film var aklında? Ee, benim Sirona'da Berger'ı haklı diyecektim ben. Sirona Berger. Ah evet, ne güzel film O orada. inanılmaz güzel bir filmdi, inanılmaz güzel bir. Tabii oyununu seyredmem ama kitabını okumuştum, çok etkilenmiştim. Benim cevabım da olacak. Vallahi <gülüyor> bravo, güzel. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. Ben, ben hiç Fransızca girelim. bilmememe rağmen onu böyle anladım. Vallahi vallahi güzel. Ben de Fransızca bilmiyorum, öğreniyorum şu işte zamana kadar. Peki efendim, hangisini tamam. diyorsunuz? Peki bunun bir eskisi var. 50'lerde çekilen siyah beyaz bir Evet. Evet. Evet. Eee yani hani ben şunu e, İstediğimi bundan film... bahsettim. Eee siyah beyaz. Peki çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler Eda Hanım. Ben duyduğum en etkili cümlelerden bir tanesi bilmiyorum. Kitabı siyah beyazdı. <gülüyor> Hakikaten tokat gibi bir cevap oldu. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Alper. Alper Bey elinizde, diğer elinizde kılıç var galiba. Yok diğer elinde e, radyonun kumandası var da sesini kısmaya çalışıyorum hani yani. be, falan bil, yapıyor ya. Bilinçli dinleyici. Kılıcı bırakıp radyo kumandası alıyor radyoyla <gülüyor> evet. konuşurken. Peki. Tamam. Tam o sıra poğaçamı yiyordum. Bir şey, bir şeyler ama oldu mu şimdi Alper Bey? Biz kılıç diyoruz. Siz kumandadan önce <gülüyor> poğaça vardı diyorsunuz. Ama işte şeyi yani hikayenin gelişimini anlattım. Ha, tamam. da, yani birden kılıçlı bir şeyler falan söylemeye başladı. Konunun Hı. ne olduğunu tam bilmiyorum aslında ama tahmin ediyorum ki kılıçlı karakterleri mi soruyorsunuz? Evet kılıçlı olabilir evet. karakterler. O yüzden direkt aklıma benim Kral Arthur geliyor. Kral Arthur. Onun hatta kılıcının ismi vardır biliyorsunuz Excalibur. Hmm, Excalibur araç gibi bir ismi var. Taştan evet. çıkanıyor. Kılıcının taştan çıkan Evet. Kullandı mı Kral Arthur? Bu kılıcı çok da kullanmadı diye biliyorum ben. Yok pek izdiratı olmadı. Ya yuvarlak bir masası vardı. Etrafındaki şövalyeler durumu idare ediyoruz yani. Protokol kılıcı yani Excalibur aslında. Ee, yani öyle de diyebiliriz. Ben de şöyle duydum yani masa yuvarlak değil de. Masaya oturanlar hakkındaki dedikodular yüzünden öyle. Bunlar masaya oturuyorlarmış da. Hmm. Arthur geliyor, aşağıdaki <gülüyor> çocuklar kapıları kapıyalı falan. Hepsinde de tarih varmış falan. Yok. Öyle saray içinde bir takım dedikodular. Yani olabilir. Artık. Siz birileri için kılıç kuşandınız mı peki? Ben birileri için kılıç kuşanmadım ama birileri için kılıç kuşanmak isterdim. Peki birilerinin sizin için kılıç kuşanmasını ister misin? Mesela iki kadın sizin için... Süper olur. Acayip de keyifli olur. Bak yani. erkeklerin daha çok hoşuna gidiyorum. Niyese. <gülüyor> manyak bir manyak olduğu için. Evet. Öyle, genelde o zihniyet. Aslında evet. kılıç kuş almasına gerek yok. Çamurda boğuşsalar da yeter. O da yeter o, mi Alper Bey? Tabii kesinlikle yani. <gülüyor> Saçma aç falan. O zaman sizi de yuvarlak masaya alıyoruz. Buyurun. Eyvallah <gülüyor> teşekkürler. İyi <gülüyor> e, eğlenceler diliyorsunuz. Afiyet olsun bir kez daha. Teşekkür ederim. Ya dinleyicilerimiz yani sonuçta Hep böyle e, zihinlerinde bir şeyler canlandırıyorlar Biz de istiyorduk ki Havalı bir şey olsun elinde kılıç diyor Bir kumanda diyor bir poğaça diyor Biz adamı şövalye yapmaya çalışırken ile şövalye mi olur ya Ama gerçekten anlattı abi kılıç kuşanan adam poğaça yemez mi? Yer En güzelim ya poğaçanın <gülüyor> da has olsun ya Tabii canım. <gülüyor> Alo günaydın efendim Günaydın Kiminle görüşüyoruz? Ali Ağar ben Ali Bey nereye gidiyorsunuz? Ee, i̇şe ne güzel işiniz var ya saat 9.23'te. Vallahi sormayın bu sabah çok geç kaldım. Eşimi koştura koştura yukarı çıkacağım girmek istedim. Yalan isterim. uyduruyor musunuz işe geç kalınca Ali Bey? Yok işim oldukça rahat. Çok yalan uydurmama gerek kalmıyor. Ama Bizim zaten de öyle. akşamları çok <gülüyor> geç saate kadar çalışınca <gülüyor> o kompansa edilmiş oluyor. Ha, peki efendim. Ali Bey sizin nasıl kılıçlarla aranız? Vallahi pek bir aram olmadı. Birkaç kez bir arkadaşımın dedesinin askerdi o. Onun işte tören kılıcını... Böyle şey yapmıştık kendi aramızda oynuyorduk küçükken ama bir iki çirkinlik çıkınca o da rafa kalktı bir daha hiç ona ulaşma şansımız olmamış Bir ki çirkinlik olarak kalmış biz bir iki cinayetten sonra <gülüyor> ne oldu çirkinlik çok merak ettim ya işte birimiz kınıyla öbürü kılıcıyla oynarken işte ufak tefek elimizde yaralar açılmaya başlayınca ha. annesi dedi ki artık yani bu ciddileşmeye başladı biz size bunu bir daha vermeyelim dediler ve o işte öyle rafa kalktı Peki efendim çok teşekkür ederiz hemen bir de e, sizden film alalım. Highlander. Highlander. Aa bak ne kadar güzel film. Takım elbiseli adamların kılıçla dövüşmesi. Ne güzel bir espri üstünde kurulmuş bir film. <gülüyor> Vallahi öyle. <gülüyor> teşekkür ederiz Ali Bey. Çok hadi, teşekkürler. Bir en önce ben yetişin hadi oyalanmayın daha fazla benim işim rahat falan diye öyle bir gevşemeyin. Tamam tamam. Hadi. İyi yayınlar hoşçakalın. Bak ne indirsek ne indirsek bu aralar diyorduk en güzel cevabı Ali Bey'den aldık. Highlander. Highlander. Ay. Bu arada kılıç konusunda uzman olan dinleyicimiz varsa bir öğrenelim. Bak mesela bu Albay kılıcı ayrı. Bu Highlander'da kullanılan kalın kılıçlar var, palalar var. İşte bu 3 e, sıra şöllerin epe mi İnce. diyorlar? Epe flöre hmm. bir şeyler. Onları bilen varsa bize bir anlatsın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Alpagut var. Alpagut Bey hakim misiniz kılıçlara? Yok pek sayılmaz. Ama kılıç görseniz anlarsınız herhalde bana, e, muhtemelen. Bu adam bana saldıracak falan diye. <gülüyor> muhtemelen. Peki efendim, Altı Gütle, Şimdi kılıcım olsaydı ben yapacağımı bilirdim dediğiniz durum oldu mu? Ee, oldu herhalde ya. <gülüyor> yani Twitch'te falan insan bazen o hale gelebiliyor. Ama kullanır mısınız? Şimdi yani ciddi hani sesiniz gayet neyse bir insan gibi geliyor. Kılıcınız olsa. Bakın, lövye demiyorum, dikkat edin. Kılıç diyorum. Kullanır mısınız strateji? karşı değil de mesela arabanın lastiklerini patlatma falan gibi. Ha. Veya bayağı değirmenlere saldırmak gibi. Değil Do mi? Do Do shot Peki efendim hemen cevabınızı alalım. Ee, ben biraz geç açtım. Söylendi bilmiyorum ama Star Wars. Söylerim Star Wars. Evet gerçekten de. O da uzay ve kılıçları birleştiren güzel filmlerden. Ya yani biraz de. daha farklı ama tabii. Peki hediye olarak alınmasını ister misiniz size böyle bir kılıç? Star Wars kılıcı var. kılıcı. Evet, yani Star... kesinlikle. İstersiniz değil mi? Evet, evet. tamam etmediğim bir görünümü de vardı hatta onunla yemek kesmek falan güzel olabilir yani. <gülüyor> Aa doğru öyle bir şey var. Peki umarız en kısa zamanda kılıcınıza kavuşursunuz Alpakut Bey. Sizi sevenler dinliyordur. Umarım. Peki iyi yolculuklar size de. İyi yayınlar. Ya bir tane siyah beyaz film vardı. TRT onu çok oynatırdı pazar sabahları. O filmi bir hatırlayan dinleyicimiz varsa. Film dediğin dizi tipi bir şey mi? Sinema filmi miydi? Karabuş mu? Öyle bir ismi vardı tam hatırlamıyorum işte. Böyle bir usta var kılıç ustası var genci yetiştiriyor da o da düellolara falan başlıyor böyle hmm. işte o merdiven kenarlarında falan şeyler o filmdeydi günaydın efendim günaydın kimle görüşüyoruz efendim bağhan özdemer bağhan hanım evli misiniz evet eşiniz bir kılıç dövüşünde mi sizi etkiledi <gülüyor> Yok ama bir kar topu düelasında olabilir evet. <gülüyor> ne oldu bir anlatın Bahanoğlu Bahanoğlu hakikate. E, en güzel bu atıyor falan mı dediniz siz? Ee, yok valla iki arkadaşım vardı iki bey arkadaşım ama üniversite yılları. Tamam. E, Orada Emire gitmiştik. Evet. Orada harika bir kar nefis bir e, doğa böyle. Hadi dediler kar topu savaşı yapalım. Ben Ivan ol, ben Vladimir olayım dedi. ikisi. ben de Katyuşka oldum. <gülüyor> i̇kisi sırt sırta verip kartoflarını aldılar, böyle yaptılar ve eşim kazandı. Eşiniz kazandı. Siz ondan sonra mı eşiniz olmasına karar verdiniz? kişi. O zamanlar yazıyorduk birbirimize. <gülüyor> Kartopu bahane oldu. Ben, öyle. Bence burada takdir edilmesi gereken o ismi hiç geçmeyen o üçüncü kişi var ya düelloya katılan. Evet, evet, hakikaten. O. Adam kendini feda etmiş parmağada. <gülüyor> <bana> Görüşüyor <gülüyor> musunuz hala onunla? Sanırım tabii ki. Vella'dan sonra toparlayabildi demek ki gerçekten. Ki. Eşiniz insaflıymış yani. Hem evet. kızı kaptı hem arkadaşını kaybetmedi. Gerçekten tam şövalyeymiş. Kesinlikle. Peki bana hangi cevabı vereceksiniz bize? Ya yine ben de hani geçerçmiş olabilirim deminki arkadaş gibi ama birkaç şey aklıma geldi benim hepsini söyleyeyim mi? Bir tanesi söyleyin eğer olmamışsa onu ekleyelim listemize. Kill, Kill Bill. Kill söylenmemişti hemen ekledik. Hatta onu Kilibili diye ekleyelim. Kilibili yapalım tamam Oradaki kılıcın adı da vardı neydi? Hatırlıyor musunuz? Ya hayır hat hat hatırlamıyorum. Hattori Hanzo. Hattori Hanzo. Evet, evet, tamam. Ama nefisti yani, bütün sahneleri muhteşemdi. Kılıç da çok güzeldi. Kılıç da, evet, kılıç da ama kesinlikle. Ama. Şimdi gelse birisi kes derim yani gideceksek o kılıçla gidelim. Çok teşekkürler efendim, görüşmek Rica üzere. Geldiğim, İyi günler, iyi yayınlar. Ivan Bey'e de selamlar. Başüstüne. Vile Demire de selamlar. Tabii ki, letrin. Hoşçakalın. Bir Ivan, bir Vile Demir. Vallahi bir daha söyleyelim İf Ankara kapsamındaki iki güzel filme davetiyelerimiz var Onun dışında Panora'dan Zıkkından branç vereceğiz Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz beyefendi Murat, Murat Ulus Murat Bey hakim misiniz Kılıçlara? Of inanılmaz sormayın hiç inandırıcı gelmedi bu açıklamalık bize Hem nasıl hem nasıl var ya <gülüyor> Kılıçla ne numaralar yapıyorsunuz? biraz bize anlatır mısınız? Bir de inceliklerini lütfen biz de evde deneyeceğiz çünkü bugün Vallahi kılıçla ilgili en büyük anlamı şeyleri Çocuklukta bulduğumuz 50-100 gün birkaç tahta parçasının ucunu birbirine çakıp kılıç şeklinde birbirine vurarak böyle e, Hep öyleydi o mi? O savaşları yapmak hep öyleydi en güzel Ama, yöntem. En güzeliydi bir de e, annemizin süpürgelerinden bu eski çalı süpürgelerini altımızı at yapmak o saplı olanlarından. Hmm. Sokakta öyle koşturmak gibi bir şeyimiz vardı. En büyük keyfimiz oydu benim kılıç ustalım da oradan gelir zaten. <gülüyor> Kılıçlardan yani, anlıyorsunuz yani. Acayip hatta oyanız oydu benim tahta kılıcım. <gülüyor> Ya meşe ağacından anladığım kadarıyla. Olduğunu. Tabii aa, öyle bir şeydi. Peki Murat Bey alalım cevabınızı da. Baba aa, ben de kilbil diyecektim ama az önceki arkadaş söyleyince bana kilbil 2 kaldı. <gülüyor> Murat <gülüyor> Bey uğraşıyorsunuz ben o, onu da öğreyim de yarın bir gün müşteriniz olmak istemiyorum çünkü. Valla ben vintage ile uğraşıyorum. <gülüyor> tamam vintage'in <hiç işin> düşmeyeceğim. <gülüyor> evet ya canınız sıkılır da bir gün hani koltuktan kalkamazsınız falan... Arayın yardımcı oluruz. Vinç, Vinç işine ne yapıyorsunuz çok merak ettim. Kendi vinçlerimiz var onları kiraya veririz. Ne Aa, hiç bindiniz mi vince? Biniyorum evet. Şimdi vince binmeye gidiyorum mesela. Nerede vince ne zarf şu anda? Şu an incekte var bir tane inceye gidiyorum ben de. Ne Yolda kadar yüksek? Aa, yaklaşık 36 metre. Neyle çıkılıyor asansör gibi bir şey mi var? Yok alttan kumanda ediliyor. Yerden. Ha. Eee ne anladın ben <gülüyor> ondan da... <yani. gülüyor> Ama istersen Ege sana... Murat bir şey ayarlayabilir tahmin ediyorum. Kancanın ucuna takın bu şeyi... Ege'yi. Murat olur, Bey. Olur bir abi. yükselti şöyle 36-40 metre. Valla havalar güzel olunca isterim ya. Yani eğer... Şimdi çok eser Daha de çıkartabilirim. 80-90 falan çıkabiliriz yani. Artık o sizin aranızdaki özel ilişkiye bağlı. Ben ona girmeyeyim. Siz belirlersiniz. <gülüyor> Abi Winch'in ucunda. ucunda takılacak güzel bir şey var mı? Kemerden takmayın çünkü maymun gibi dururum da böyle bir... Ya güvenli e, halatlarımız bir şey. falan var. Halata falan oturtabiliriz istersen. Ya da sepet falan böyle. Ha evet direksiyona oturtun o zaman. Ben <gülüyor> kucağınızda oturayım öyle kullanayım. <gülüyor> Veya halata oturmak güzel böyle şık, asansör tipi bir şey yok mu? Siga Abi, sigara içeceğim var. orada. İnsan sepeti var. Ee, i̇çinde rahat durabileceğin güvenlik önlemleriyle falan. İnsan sepeti mi? <gülüyor> evet. Ha, daha önce demek ki Murat Bey'in böyle tecrübeleri var. Böyle meraklısı var demek ki. Ya şey için bu cam silme ya da montajlar için falan kullanıldığı için. Tamam işte ben havalı diyorum siz yine cam sil diyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Elim, elime bez mi vereceğim? Ben orada kılıçla falan duracağım ya. Tamam ya kılıç da ayarlası. Zaten onu yapmak isteyen çok insan var da ben önceliği size vereceğim. Siz bunu turistik şey yapsanız da deveye biniyor millet, dünya kadar para verip. Onun yerine siz de işte sepete bindirin. Ya bizim bir üstadımız İstanbul'da yaptı bunu, Boğaz köprüsünün üzerinde bir sepetin içine yemek masası kurdu, odanın içinde Boğaz var evet. dağılı falan. Evet. Benim aslında fikrim de bu sayesinde yapınca orjinalliği kaçtı. Ee, Ankara'da da yapalım bunu, Murat yapalım. Bey. Ya hatta aynısını yapmayalım, böyle bir tur tur belirleyelim, daha doğrusu rota belirleyelim, bir turatsın Ovij. Olur abi. Ee, yalnız yukarıdayken hareket edersek devrilme riskimiz çok fazla. Ee, hareket yani. edemiyor yani. Yani evet. Anladım. Olsun canım yükselmek inmek de güzel. Tamam yani o yükselir, zaman. böyle bir yay çizebiliriz ancak havadayken. Hava güzelleşince ben şimdi donarsın ya orada. Havalar güzelleşsin rüzgarsız bir günde ben sizi arıyorum Murat Bey. Yaza doğru tamam, tekrar abi. konuşuyoruz o zaman. Tamam, çok teşekkür abi, ediyoruz abi, efendim. Görüşmek yapayım. üzere. Vinçten bağlanacağım ben bundan sonra bu programa. Hem net gelir ses o teknik tek şeyleri hiç düşünmemek olmaz. Bir telefon daha alalım ondan sonra reklamlarla coşalım. Hadi bakalım. Günaydın efendim. Günaydın ben Murat. Murat Bey A ikinci Murat. İkinci Murat. <gülüyor> ben üstüne. Murat Bey siz neredesiniz şu anda? Ben şu anda e, park fark ettim Kulu Park'ın yakınlarında bir yerde sizi dinlerim. Ne yapıyorsunuz bugün? Neler bekliyor sizi? Abi, Hangi maceralar. E, Kulucuğunuzu kuşandınız, <gülüyor> evden çıktınız. Hangi maceralara açıldınız? Genellikle müşterilere gidip kılıcımızı gösteriyoruz orada. Şimdi güvenlik kılıç, üzerine. Kılıç mı? siz güvenlik işindesiniz. Evet evet. Aa, o zaman kılıçla aslında haşır neşirsiniz. Ee, benim bizim kılıçlar biraz daha şey soft oluyor klavye şeklinde. Nasıl ben anlamıyorum ya üç kılıç. Bilgisayar, Bilgisayar güvenlik sistemiymiş ya. Ben de evet. zannettim gene böyle. <gülüyor> Gerçi herhalde şu aralar En büyük güvenlik şeyleri de orada Maceraları da orada yaşanıyor değil mi Kesinlikle en büyük maceralar orada Bir de e, baya da asil bir iş olmaya Başladı artık yavaş yavaş Çünkü korsanlarla boğuşuyorsunuz Tabiki asil ee, Tabi parası da güzel oluyor <gülüyor> Peki biri gelse Dese ki Murat Bey sizin bu konuda Çok büyük yeteneğiniz var Dünya üzerindeki neredeyse en büyük yeteneksizsiniz bu işe evet. başlayın dese girer misiniz bütün hayatınızı bir kenara bırakıp? Neydi ben anlamadım. Kılıç şunu. konusunda. Ha kılıç konusunda. Ha kılıç konusunda. Evet, kılıç konusunda. Evet kılıç konusunda çok yeteneklisiniz. Dünyanın bir numaralı ismi olacaksınız ve <gülüyor> önünüz çok açık diye böyle içi boş gibi görünen laflar <gülüyor> ediyor adam. Para şeye bakıyoruz ha, orada yani hani gerçekten öyle bir şey var mı? Yok Parası ne? Ne e, benefitleri ne? Bunları bir görelim ondan sonra tabii ki. Sosyal yani güvenceleri yani kılıçta... var mı? <gülüyor> tabii tabii SSK'lı SSK'lı olacaksınız. <gülüyor> Sağlık sigortası, yemek falan filan. Sodexosu var. <gülüyor> <gülüyor> Öyle <gülüyor> şey. Ve <gülüyor> Dölle başında prim var. Düşünürseniz her böyle bir iş teklifiniz var. Ya varsa. aslında güzel bir iş. Yani sonuçta benim şu ana kadar Uptay'la baktım birkaç işten birisi diyebilirim. Daha doğrusu şöyle, bir sizin işinizi çok beğeniyorum. Kıskanıyorum daha doğrusu. Evet, öbürü de Şövalye'deki. 5-6 yıldır orada sabahları kendi kendinize de eğleniyorsunuz eğlendiriyorsunuz da şövalyelik öyle işte ama işte eğlendirdiğin adam ölüyor sonunda ya da sen çok <gülüyor> eğlenerek ölüyorsun <gülüyor> yani pilot var e, kiralık katil var ona benzer şeyler güzel meslekler bunlar hep profesyonel meslekler daha doğrusu siz önemli olan <gülüyor> sizin için profesyonellik olmak biz bir ara benefitlerinden bahsedelim Murat Bey size yayından sonra tamam, okay. <gülüyor> tamam çok teşekkür ederiz aradığınız için ben teşekkür ederim film ha, filmi de alalım doğru bir de ben bir sorum olacak. Sizin şu web sitenizde 3 tane resim, daha doğrusu aranız <gülüyor> <gülüyor> Start şeklinde resminiz var ya. Evet. Onların üstüne bir ya, oklarla hani şu şudur, şu şudur gibi yazsanız. Ben çünkü rüyalarımda falan görüyorum ama. <gülüyor> hani bu budur, yok değildir falan şeklinde. Bence onların üstüne yazmayalım. Çünkü bir resim fotoğrafı gördüyseniz zaten onların bizim olmadığımızı anlamışsınızdır herhalde zaten. Ee, emin değilim. <gülüyor> Ben aslında rüyalarınız hakkında konuşmak istiyordum ama abi, hakikaten şimdi reklamı girmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler efendim. O da kalsın. Dur filmi o, alalım bari. Filmi rüyanı. alalım. Film bir Shogun. Shogun. Evet. Sanıyorum bu TRT'de oynayan eski şeylerden olabilir. Evet hakikaten de. Bir de alakalı hani güzel bir kılıç sahnesi olan Bodyguard bodyguard. <gülüyor> Peki çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Rüyada bizi şogun kılığına giydirmiş. Kendisi de bodyguard olmuş. Herhalde öyle bir şey geliyor. Günaydın. Günay, ay ay dın dın dın. Günay, ay, ay. Bir insan nasıl ACDC ile Pet Shop Boys'u aynı derecede sebebirleri olduğunu bilmiyorum ama hakikaten bu yeni şerke çok memnun etti beni. <gülüyor> Pet Shop Boys'u love it's a true dinleyiciler telefonumuz 210-30-30. Kılıçlı filmleri soruyoruz. Bir tanesi aklımda zamanlı TRT'de oynayan siyah beyaz bir kılıç ustasının ettiği genç silahçörünün hayatını anlatan, maceralarını anlatan bir filmde. O gelirse davetiye ben gerekirse cebimden vereceğim. Davetiye şey. Panorada Brunch. Telefonumuz 210-30-30 kılıç çakırtılı filmleri soruyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim. Müjgan Bilsel ben. Müjgan Hanım. Çok kanlar Günaydın. döküldü sizin için galiba. Doğru mu? Evet. <gülüyor> yani kılıçla mı, taşla, çok... sopayla mı? Ee tabancayla diyeceğim şimdi olmayacak sabah, sabah. olacak marka yok ya kavga edilmedi vallahi yani zaten evliyim de şimdi bunları karıştırmayalım tamam ona canım geçmişte kalmış hikaye ne olacak <gülüyor> yani ya zaten ben... eşiniz kazanmış bir insan oluyor bütün bu şeyleri zaten konuştu. doğru söylüyorsun Tebrik Hatlısınız. ediyoruz beyefendi Müjgan Hanım hemen alalım cevabınızı. Ya çünkü... ben e, deminden beri böyle arayacağım bir mağlup oldum. Niye biliyor musunuz? Hiç kimse Türk filmi söylemiyor. Ya doğru. Ya Cüneyt Harkınlar falan unutuldu. Ben çok üzüldüm böyle. Hemen dedim illa arayacağım. Arabayı park ettim. Bekliyorum. Battalgazi ee, mi koyuyorsunuz? Hepsi. hepsi yani Batal, oğla, hepsi. Yani saymakla bitmez. Düşündünüz bizim o yani eski film tarihimizin hepsinde kılıç var o yüzden ben sadece Cüneyt Arkın bile desem olur herhalde diyorum. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz Güzel derim. Size. İyi yayınlar Sağ olun Yani insanları telefon kalitelerine göre değerlendirmek olmaz ama yani <gülüyor> Müjgan Hanım'da uzun uzun konuşalım ama arkada cız cız cız var diye ben bir an evvel cevabını almaya doğru yöneldim Günaydın efendim Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben İskender. İskender Bey hoş geldiniz. Hoşgeldik. Nereden arıyorsunuz İskender Bey? Ben evde arıyorum ben. Nerede? Evimdeyim. Evimdeyim. Evdesiniz. Elinde. Çalışmıyorsunuz? Ne oldu hakikaten? Bir yenilmiş gibi bir haliniz var. Doğru şey ya şey oldun. Bir kahvaltı mı yoksa bir taraftan? Valla kahvaltı çayımı yudumlarken birdenbire bağlandım. Boğazıma dövülmendi yudumlar. <gülüyor> yani hem kılıç hem İskender ama işte. Çay elde. <gülüyor> Tembi sıcak çay Bir yandan canlı yayın Böyle oldu Hayatınız yoğun anladığımız kadar <gülüyor> abi. Canlı yayınlara yetişmeye çalışıyorsunuz E tabi seçimlerde yaklaşıyor Onu anlatmanız lazım Aklınızda fikirler var onları paylaşmanız lazım Ama işe gitmiyor musunuz çalışmıyor musunuz ee, Ben bugün izinliyim Aman ne güzel, <gülüyor> ne güzel bir şey kılıcımı, kılıcımı astım Evet e, kılıcımı astım Çayımı içiyordum Çayımı içiyordum Peki İskender Bey. Hemen alalım cevabınızı. Siren adı Bergerak. Siren adı bir kez daha geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. İskender Bey kararın. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Ya şu filmi bilen çıksın. Bir de şu kılıç konusunda uzman birisi arasın bizi. Epe nedir? Flöre nedir? Bak süvari kılıcı ne? Bir ninja kılıcı nedir? Bunların Doğru. esprisi nedir? Birisi anlatsın bize. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? İlhan Hanım hoş geldiniz Hoş bulduk efendim Biliyoruz ki sizin için çok kılıçlar zamanında çekildi Evet Kılıç kınında güzel <gülüyor> kılıç kınında güzel sözünü de siz söylemiştiniz ama dinleyen olmadı galiba Aynen öyle Bu arada hala arkada böyle sizin için savaşanlar mı var kılıçlarıyla Böyle evet, bir tamam, tamam, tungur sesler tamam. geliyor Ama tencere sesi de olabilir <gülüyor> inanmıyorum bizi hiç kandırmayın O bana kalacak burası kork Öyle mi? Tabii kork korkmaz çıkarın evi ya biliyorsunuz Peki Peki hangi film var İlhan Hanım aklınızda? Efendim bomba geliyor. Evet. Taşa saplanan kılıç. Taşa saplanan kılıç, kılıcımı taştan çıkarıp ekskalibür diyorsunuz evet. değil mi? Evet. Belki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ben de İlhan Hanım'dan benim aradığım film geliyor zannettim. Sen Ben hiç hatırlamıyorum öyle bir şey Ayge. Sen evet. rüyanda falan görmüş evet. olmalısın. olalım. Ya <gülüyor> Fransa'da geçiyor ya başka bir yerde geçiyor. Ha. Ne o tip filmlerin de öncüsüdür yani. Dizi değil değil, değil mi film? Şey değil film ama o zamanlar bazı filmler böyle sık aradıklarla oynatırlar diye. He, tekrar öyle tekrar. Birkaç defa seyretmiştim. Günaydın efendim. Günaydın. Hanefendi radyoun sesini kısabilir misiniz? Hayır radyo uzak dur. Hatta kapatın bence. Evet. Kapat. Radyo uzaksa robotun sesini kısın çünkü bir, <gülüyor> Yok, bir garip tamam. bir şey. Yok ama. Bu arada efendim kimle görüşüyoruz? Ber Güzler. Ber mi? Meşhur. Ah meşhur mu? Ber Güzler abla. <gülüyor> veya küçük Ber Güzler de diyebiliriz sesinizden öyle. Anlıyorsun. Aynen öyle. Sizin isminizi birine koydular mı evlatlarınız veya torunlarınız var mı sizin ee, için? Teklif ettiler de torunuma razı olmadım. Niye evet. siz razı olmadınız? Ben çok çektim vaktinde. Ee, kimse anlamıyordu. Yeni ha. yeni meşhur olduk. Aaa ne güzel isminiz var diyorlar şimdi. Evet şimdi çocuk Aa, çok rahat ederdi. Bergüzel ama yok olsun. eskiden o kadar zorluk çekiyordum ki hiç e, düzgün yazmadılar. Hadi ya. ne, ne yazılıyordu mesela sizin isminiz? Ben güzel yazılıyordu. Öyle yazıyordu. güzel yazılıyordu. Bir şeyler bir şeyler vardı. Ha, isimle, Uzun bir de. Ben deyince ben güzel dediğinizi Öyle de oluyor. Benim torunum Ege. Ay ne Ege'si. Ege ile konuşuyorduk galiba. Ada Melis Ada. Hmm, ada ada benim torunum güzel modern isimlerden seçmişsiniz peki efendim ben güzelim, hangi evet. film vardı Ben konuda? kahve bizans diyorum kahve <gülüyor> bizans evet doğru hem kılıç vardı hem de göğüste kaş göz çizip evet. aşık olmamışlıkta evet. en, <gülüyor> en hoş filmlerimizdendir peki efendim teşekkürler doğru, görüşmek üzere iyi güzelim. günler gelmiyor gelmiyor gelmiyor aradığım cevap gelmiyor gelmiyor günaydın efendim günaydın kinle görüşüyoruz Zeynep adım Zeynep Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Adım. Neredesiniz şu anda? Şu anda iş yerimdeyim. Ne işle uğraşıyorsunuz Zeynep Hanım? Merkez Bankası'nda çalışıyorum. Dikkat! <gülüyor> Merkez Bankası. Nasıl durumlar? Var mı faiz indirimi falan? <gülüyor> şu an için stable. Stable, stable diyor. Stable mu? <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Siz öyle mi konuşuyorsunuz kendi eviniziniz <gülüyor> Zeynep Hanım? Hayır, şaka olsun Şaka olsun değilim. diye söylediniz evet. değil evet. Tamam. Durmuş Bey öyle mi soruyor size? Yok o oh, hiç öyle olmaz Stable müdür falan değil. <gülüyor> yok, yok. Stable olmaz. Durmuş Bey, <gülüyor> Konuşuyor musunuz? Belki Durmuş Bey böyle aralarda geziyor mu sizin olduğunuz yerlerde? Ee, yok katlarda geziyor ama biz onun çeşitli okaziyonlarda görüyoruz, sohbet etme imkanımız Oluyor. Yani. Evet. Peki efendim. Peki biz merkez bankası olarak biraz e, radyo Programlarına para verelim falan deseniz. Çok Siz, iyi olur. Sizi dinle, dinle, dinleyecek bunu var mı acaba? <gülüyor> Merkez Bankası'nın çeşitli Sosyal e, aktiviteleri Sponsorluğu var Örneğin Ankara Festivali gibi Ama şimdiye kadar hiçbir radyo kuruluşuna Sponsor olduğunu sanmıyorum Sosyal sana. etkinliğe varsa sponsorluğu Biz mesela bir yemeğe çıkan Görüz Oktaylar, Fahirlar Hep beraber <gülüyor> o, da, o da bir sosyal etkinlik Tabii olabilir. Her zaman gittiğiniz yerler değil Daha pahalıca bir yere gidelim diyoruz Tabii, Yazılı olarak başvurun cevap verelim Peki efendim çok teşekkür ederim <gülüyor> Ben size başvuracağım o zaman Peki alalım cevabınıza Aa, Çok özür dileyerek filmin adını İngilizce Sizce söyleyeceğim çünkü yurt dışında görevliyken izlediğim ve çok hoşlandığım bir filmdi. Belki de Türkçesini söylemiş olabilirler bilmiyorum. Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Kurching Tiger, Hidden Dragon diye bir film izlemiştim. Ha, Kaptan Ejderha, <gülüyor> Kaptan ejderha. Neydi ejderha. Uçan balık evet, uçan ejderha. Yani zaten şey. kılıçlar uçuyordu. Ağaçların tepesinde falan insanlar uçarak savaşıyorlardı. Çok enteresandı, çok hoşuma gitmişti onu söylemek istedim. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere kolay gelsin. Size de, hoşça kalın. Bir Uzun bir filmdi o, hakikaten. Bak böyle şey var ya, keşke sohbetini... Bak ne güzel işte, versene ses ver biraz bakayım. Bunları ağızla yapıyorlar. Kıfıç <gülüyor> dövüşü süresine. Rakipler birbirini havaya sokmak için. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Tolga, Tolga Bey o kadar artık ustalaştık ki sizinle bir taraftan e, konuşurken bir taraftan otayla kılıç tokuşturabiliyoruz. Buyurun, Buyurun dinliyoruz biz sizi. A anam, anam. Aman, dikkat. anam deyince işte ne şövalyelik kalıyor. <gülüyor> ne e, kılıç ustalı. Anam anam anam. anam. Buyurun efendim. Ee, ben e, şogunun kılıcı diye düşündüm. Gesele e, düşündüğünü bilmiyorum ama. Yok değil, Yok değil ya. bu böyle değil. tüylü tüylü şapkaları olan bir takım adamlardım. Ha, ona söyleyin. Söyleyin. Biz kişiler Ben de tahmin ediyor. Tam sayıyı bilemediğimden o aklıma gelmedi. Peki. Şogun deyince de benim aklıma şeyde küvette beraber yıkanan şeyler geliyor ya. Nasıl bir dizi artık bak kafamı öyle kasılmış herkes işte aradığını bulduğu bir diziydi o dönem öyle bir şey sanki hep böyle oluyormuş eşler beraber çıplak yıkanıyormuş küvette herkes beraber yıkanıyormuş falan çünkü şogun hakaya bir küvetin içine sokmuşlardı onu sakallarıyla beraber pis pis kıl çıkmıştı içinden çok teşekkür ediyoruz efendim görüşmek üzere Vallahi 10 dakikası kaldı programın gelmeyecek abi gelmeyecek bırak hadi senin TRT'de bir de öğrenemedik yani şey oluyor sonra Mail geliyor, ona güveniyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Berna abe. Berna hanım. Hemen alalım cevabınızı. Baş dökülcü çakırtıları. Karatekit. Karatekit. Karatekit nerede vardı? Karate vardı orada düelle vardı yani dövüş vardı da eğitim senin... sırasında sanki kılıç vardı gibi var. <gülüyor> yoktu galiba ya vardı da arkada asılıydı duvarda onu mu diyorsunuz bay <gülüyor> tam hatırlayamıyorum bay miyagi'nin kılıcı vardı doğru söylüyor berna hanım ama kullanılmadı o ayrı paşa <gülüyor> dedi senin kılıcıymış <gülüyor> peki berna hanım teşekkür ederiz çok teşekkür, teşekkür ediyorum karate git. o da bozdu sonra Bozdur, devamları çıkınca karate kız vardı bir taneden Karate görmüyor neydi? Karateci kız mı? Hatta kim oynuyor biliyor musun? Oscar'a doymayan kız var ya bir tane çirkin. Hangisi o ya? Ağzu burnu böyle böyle olan bir kız var ya geçen yıl Oscar aldı hani. Shawshank Redemption diyeceğim. Tilda <gülüyor> Swinton mı neydi? Onu... Yok geçen yıl alan kadın ya. Bu boksörü oynatır. He şey. E, a, Shawshank e, Redemption. Tamam. Günaydın efendim. Anladım. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tom Riff. Tomris Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tomris zaten oktay bilmez de ben söyleyeyim e, Tomris savaşçı prenseslere denir. <gülüyor> Öyle <Kılıçlı> mi? Prenseslere <gülüyor> denir. <gülüyor> Öyle. O yüzden Tomris Hanım kılıç konusunda uzmandır. Bir şey soracağız. Bu ha, Hilda Simenk miydi? H Hilda mı? Ne Simenk? Hilda değil, Tilda da değil. <gülüyor> Matilda Simenk diyelim işte. Neyse. Bir tane vardı Hatırlıyor musunuz Tomris Hanım siz? O şeyle oynayan, Clint Eastwood'la oynamıştı, boksör filmi vardı bir tane son. Hilari yani, Hilari. Hilari <gülüyor> Swankish. Swank gibi bir şey ben de hatırlıyorum. Hilari Swank. Hah, Hilari Swank. Doğru. Peki efendim, siz Tomrison'a evet. ne için aramıştınız? Biz? Hangi film var aklınızda? Ya şimdi değil de bir dizi var. Bilmiyorum söylendin mi ben programın son bir, bir yarım saattir Dur, dinliyorum. Bir var, şey var. Eee, biz çocukken cumartesi hı. günleri öğleden sonra oynayan, ben, tek TRT 1'de oynayan, zaten tek TRT'de zaten. Eee, Als Sama diye bir adam vardı hanımefendi bir daha söyler misiniz <gülüyor> ya adamın adı skinoski sanmaydı çok iyi hatırlıyorum ya senin ben hatırladın da bu olabilir ya geçten. yayına gizli gizli küfür edelim diye mi bağlandı <gülüyor> <gülüyor> ya adamın adı oydu ne yapayım yani bizim de çocukken sürekli zaten dalgaya aldığımız bir şey. Tabii canım skinoski diye bir şey vardı adam şeydi evet, intikam savaşçısıydı böyle bir şeyler bir şeyler oluyor intikam oluyor Çin'de geçiyor ama yere, kılıcıyla Çin'de. kılıcıyla intikam almıyordu hayır bu kılıcını çıkarmayan adam değil mi bu Habire böyle azıcık çıkarıyordu kınından o adam mı yok bu bildiğimiz e, kılıçtan bahsediyor. hayır ben. böyle kılıcını çıkarmıyor işte kınıyla dövüşüyor da azıcık çıkarıyor falan öyle bir kahraman da hatırlıyorum ben yine böyle Japon kılıçlarıyla ilgili bir filmdi o ben bunu bilmiyorum. Bu eskiden geçiyordu. Böyle hasır şapkalar giyip duruyorlar. Evet, evet. Ben hatırlıyorum. Vallahi çok güzel hatırlattınız. Tamamen unutmuşum yani Tomlis Hanım. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi, iyi yayınlar. Bir, bir tane daha ismini söylesenize. Yok. Ya söyleyin, söyleyin. Niye söylemiyorsunuz? Allah'ım Ben Allah söyleyin ya? Hayır, ben soyadını yazamadım. Skinoski ne dediniz? Sama. Ay baştan söyleyin. Ayıp olur şimdi sadece soyadını söylemek. <gülüyor> Ya pişman oldum aradım, siz söyleyelim. Ay aşk olsun ya ne olacak niye pişman oluyorsunuz? Ya bu kadar makara alacağız. Ya aslında evet güzel bir... yani materyal niye kullanmıyorsunuz ki? İç çelişkilerinizi içinizden yapın istersiniz. <gülüyor> Peki Tom Hanım, çok iyi, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz yine bağladım. Ya iyi niyetle cevap vermeye çalışıyorlar ama benimki Japon kılıçlı değil yani. Hakikaten bu şey ya Fransa'da ya İngiltere'de geçiyor. Avrupalı kılıç Bayağı uzdalarından. ince ince bıyıkları olan ve tüylü şapkalar giyen taytlı adamlar. Hmm. İnce kılıçlar. Günaydın efendim. Günaydın. Aynı benim gibi yani. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Arcan ben. Arcan Bey. Evet. Yapıştıracak mısınız cevabı yoksa? Valla çok aradım. Google'un altına üstüne getirdim ama bulamadım bir türlü. bulabildiğim en iyi cevap 7 samuray. 7 samuray ben değil ben ya. Ben samuray değil diyorum. <gülüyor> 3 süre şuradan şey. Oradan 7 samuray bakalım. Artıyor rakam dinleyicilerimiz ele arttırıyorlar. Çok teşekkürler Bilmiyorum, efendim. Biliyorsun. Yedi Samuray'ın hem kovboylusu da var değil mi? Ee, onu o, hatırlamıyorum. Ben o de... yedi kardeşe yedi gelin o dedi dedin kovboylusu. Yok canım yedi silahşör aynı hikaye. Kasabayı Meksikalılardan kurtarmak için. Öyle mi? Çeteden kurtarmak için böyle bir yedi silahşör çağırıyorlar. Çok teşekkür ederiz Arcan Bey. Rica ederiz. Görüşmek, Görüşmek üzere. Bir de on bir çılgın adam mı vardı öyle bir? Hı hı. Atlantis'ten gelen adam vardı bir tane çıplak geliyordu. Bir <gülüyor> gün adamlı filmleri konuşan. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ee, i̇smim Cenk. Cenk Bey hoş geldiniz. Neredesiniz hoş şu bulduk. anda? Efendim? Neredesiniz şu anda? Vallahi şu an Anıtkabir'in oralardayım, trafikteyim. Peki efendim. <gülüyor> Hangi film var aklınızda? Valla Ege'nin Habibe sorduğu filmin adı Skaramuş. Ha! Bu şeyde adı şeyde e, bu hayır Rapsuddeva ya Skaramuş Skaramuş. Ha ha, o, evet. ha oh, oh. Skaramuş. Siz izlediniz evet. de hatırlıyor musunuz bunu yoksa? Tabii tabii izledimiz. Izledim, Biraz anlatın evet. o zaman bu Ege yarım yamalak anlattı. <gülüyor> Baya eskiydi. Ben de hatırlamıyorum. Filmin sonunda kahraman kazanıyor. Kötü adam ölüyor. O kadar kaldı aklımda benim de. İyi. Sonunu söylediğiniz için de herhalde kimse <gülüyor> evet, anasız olmamıştır. Evet. Skaramuş'u nasıl yazacağız ya? Okuduğumuz S gibi mi yazacağız? Neyse ben onun şeyini sözlerinden bulayım da. Laps Boy'nin Lapsody'den bulabilirsiniz. Evet onun sözlerinden bulayım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben Görüşmek üzere. Ben teşekkür zaman. ediyorum iyi günler. Hadi gözün aydın Ege. Hakikaten Skaramuş yanlış kalmamış aklımda da böyle bir Garip de bir ismi olduğunda skaramuştu o filmin adı deyince biraz şey olmuyordu. Neyse, iki kişi yanlış hatırlıyor olamaz. Ne kadar <gülüyor> mantıklı bir şey iki kişinin hatırladığı yanlış değildir. Evet. Günaydın efendim. Günaydın, ee, o dizinin ismini söylediler mi gördünce? Hangi dizinin ismini? O Kung Fu'yu aramıyor muydunuz? Heh. evet alalım hemen cevabınızı. O şey çekirge olan David Karaday'ın Kung David Karaday'ın da kılıç var mıydı efendim? <gülüyor> Bana sonradan gösterimde seyehetmiştim. Yani tahtadan bir şeylerle falan yapıyordu böyle kılıcı falan vardı ama birilerini kestiğini pek hatırlamıyorum. Evet daha <gülüyor> çok giriyordu benim de hatırladım o. Sizin isminiz ne evet, evet. beyefendi? İsminiz Yusuf. Yusuf, Yusuf Bey. Bey. Çok teşekkür ederiz Yusuf Bey. Kolay gelsin. Tamam. Evet artık son telefonumuz olsun Yusuf Bey. Aa bitmiş zaman. Bitmiş programımız bitti. Kılıçlar şakırdadı modern sabahların sonuna geldik. Sen talihlileri açıkla ben de. Son dinleyicimizi alayım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Dilek ben. Dilek Hanım vaktimiz kalmadığı için hemen cevabınızı alacağız. Başka ee, zaman uzun ya uzun ben konuşuruz. Ben çok takip ama, edemedim ama iki film söyleyebileceğim. Hemen Son Samuray'la Die Another Day geldi aklıma ama. Ha evet. Die Another Day'de de var mıydı? Madonna klibinde evet, en Madonna... azından kaldı. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim ben teşekkür ediyoruz. ediyorum. İyi günler. Kılıçlarla Dilek Hanım uğurladım. Şimdi İfankar'a kapsamındaki iki filmden birine... Ondan önce ben bir... Şey üzüntümü bu sabah iyice netleşen üzüntümü. Söyle ne oldu ya niye Herkes üzüldün? Herkes programı sonra da açıyor? Ben başıda dinlemedim ben başıda dinlemedim dedim. Ne kadar kırıcı bir şey. Ay sen bu da mı üzüldün? Üzüldüm Ay, abi. Ay ben kıyamam sana dur şu yayını kapatalım ben yapacağım diyorum <gülüyor> sana. <gülüyor> Şimdi Alpagut'a verelim İfankara kapsamındaki Tokyo Gore Police'e. Evet. Ondan sonra bir diğer güzide filmimiz olan Darfur için söyleye de kime verelim? Kime verelim? Alper Bey'e verelim. Kral Arthur diye den dinleyicimiz. Onun dışında bir Tomlis de... Tomlis Skaramuş Bey'e. Tamam. Ee, Bunları bu dinleyicilerimize de... Eda Hanım'a. Eda Hanım'a. Banu Hanım'a. Üçüncü arkadaşı Viledemir'le beraber gitsinler işte güzel brançlara Zıkkım Launch'tan güzel brançlar verelim. Ve... Yine birkaç dinleyicimize daha verelim. Onlara da sürpriz olsun. Arayacağız biz onları. Say say bitmiyor çünkü sevgili dinleyiciler. Saatte 10 oldu biliyor musunuz? Yarın sabah 7 ile 10 arasında buluşacağız yine modern sabahlarda. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.